İnne fil cesedi. Cesette ne vardır? Bir ne vardır? Bir azam. azam vardır. Nedir o? Kalptir değil mi? Ne diyor? اِذَا saluha, saluhal الْجَسَدُ kullu. Eğer o parça. Sağlıklı ise, hangi bakımdan sağlıklı ise tıbbi olarak değil. Salah bakımından, doğruluk bakımından, selamet. itikat bakımından, selamet bakımından. Sağlıklı ise hal cesedu kulu bütün ceset bütün cisim ne yapar? Selamete kavuşur. Sağlığa kavuşur. Salah bulur. Doğruyu evet. bulur. Ve iza fesedet, ve iza fesedet, iza fesadet fesadul kulu. Eğer o parça bozuk olursa, fasit olursa hayat yoksa onda öldüyse artık o cesedin tümü ne yapar? Bozulur, ölür. Bakarsın ki salih amel işlemeye karşı gerçektir. ...salih amele götürecek hiçbir harekete karşı yönelik ne değildir? Kendinde bir şey hissetmez o, o, o ceset. Bunun sebebini Kalbe dönmekte. Onun için Yüce Rabbimizden kalplerimizi ihya etmesini istiyoruz. İhya etmesini niyaz ediyoruz. İmam Nevi 12. babda diyor ki kitabın 12. babında... "Babul ül hasfi izdiyadi min minel hayri fi evâhir-ül amri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 O miktar ne? O süreney tefsir ehli, ilim ehli farklı farklı şeyler söylemişler. İbn Abbas ve muhakkikun, İmam-ı Nevevi de zikrediyor burada. Diyor ki İbn Abbas ve tahkik ehli ilim ehlinin zikrettiğine göre diyor 60 sene. 60 sene. Yani diyor ki bu 60 sene. Yahut ve yüeyidehu'l hadis ellezî senezkuru inşallahutaala bu görüş yani 60 sene olduğu görüşü Az sonra diyor zikredeceğimiz Hadis de bu görüşü desteklemekte Bazıları da demiş ki Semaniye aşrate sene Aleyküm selamu Hayyakumullah ya merhaba Bazıları da demiş ki Semaniye aşrate sene Hayyakum ve Ebu Hamam Kethalikum tayyibin Ya merhaba Tavallahu aleyhi ve sellem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 قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْب۪ي مَمَسْرُقُ وَنُقِلَ عَنْ İbn-i Abbas İbn-i Abbas'dan şöyle bir şey de nakl olunmuş. Demiş ki İbn-i Abbas وَنُقِلَ عَنْ İbn-i Yani bu 40 sene olduğu da İbn-i bir görüşüne göre de yani sizin hayatta öğüt alabilmeniz için yeterli süreyi vermedik mi, size bu süreyi yaşatmadık mı ayetinden maksadın 40 sene olduğunu. Yani 40 sene yaşayan adam artık hayatta ne yapmalı? Öğüt almış öğüt olmalı. Almış olmalı.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 bir uyarıcı göndermedik mi? Nedir bu uyarıcı arkadaşlar? İmam Nevi naklediyor. i̇bn Abbas ve cumhur, tefsir alimlerinin ve ilim ehlinin cumhuru çoğunluğu diyor ki... Huvan Kimdir o uyarıcı, nezir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberlerin hatemi, sonuncusu o. Artık o ne yapmış, gelmiş, ondan sonra bütün dinler ne olmuş, nesk olmuş...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 Dünyada bu kadar süre yaşatmadık mı? İbn Abbas'ın ve Cumhur'un görüşüne göre neydi bu? 60. 60. Aleyhisselatü vesselam rivayet ediyor ki, A'mar u ummeti biine 60 ve 70. Ümmetimin yaşları genelde nedir diyor? 60 ila 70'tir. Devamında da diyor ki, Akaluhum men yecudu dalik. Ümmetimden çok azı yani.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 Çünkü neden Ayşe çünkü neden Aleyhissalatu vesselam bu ayetin inmesiyle, bu ayetin gönderilmesiyle ölümünün yaklaştığını anlıyor. Zira hadiste gelecek. Ömer radıyallahu an ilim meclislerine toplanılan o ilim meclisine, şura meclisine İbn Abbas'ını abarmış, sürekli götürülmüş, sokarmış. İbn Abbas o zamanlar küçük bir çocuk. yani genç yaşlarda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 وَرَعَيْتَ النَّاسَ اِدْخُولُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفَّاجَةً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَةً Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey sahabenin yaşı ilerlemiş kişileri, ey ihtiyarlar ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? Onlar diyor ki Allah-u Teala Peygamber'e Mekke'nin fetihini nasip etti, yardımını gönderdi. Ondan da günahlarını istiğfar etmesini, ve onu ona hamd etmesini, onu övmesini istiyor diyorlar Bedir asabının ileri gelenleri. Sonra dönüyor Ömer radıyallahu anh İbn Abbas radıyallahu anh. Sen ne diyorsun ey delikanlı? Sen ne söylüyorsun diyor? O da diyor ki inna hadi sure na'yu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın neydir diyor? Ölümünün habercisidir. Öleceğini haber veren suredir.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 Ama i̇bn Abbas bir haber almış. Ömer bir haber almış. Tedebbür etmişler. Diyor ki bu ayette ne var? Peygamber'in ölümünün haberi var. as ha sonra gelecek hadis. O hadis gelince ayrıntılarına değineceğiz. İlk hadisimizde Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَمْرِ اِنْ اَخْغَرَ âzârl Allahu ilâ mer'in âkhara ajalehu hattâ balaga 60 sene. Allah Teala, 60 yaşına erdirdiği 60 yaşına kadar yaşattığı kulunu artık bir mazeret bırakmamıştır. Hadiste böyle Yani, yani artık onun kafir olarak ölmesinde, günahkar olarak ölmesinde, isyankar olarak ölmesinde, kendi halini düzeltmemiş olarak ölmesinde Rabbine sunacağı hiçbir mazereti yok.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 Lima يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. Onlardan birisi çıkıp ömer ediyor ki yani bu çocuk niye sadece bu çocuk aramızda? Bizim çocuklar hepimizin birer çocuğu var. Bunlar niye girmiyorlar? Faqala Umar: "İnnehu min haythu alimtum." Ama diyor ki bu delikanlı peygamberin yakını, peygamberin akrabası. ...emme oğlu, amcasının oğlu. Değil mi? Küçüklükten beri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişmiş. Peygamberimizin gece namazını görmüş, kalkmış. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ''Ya gulam, ey evlat'' diye hitap ettiği bir kimse. Daha küçük yaştan beri Aleyhisselatü Vesselam onu elinden tutmuş, yetiştirmiş. Bakın namaz kılıyor, yanlış yere duruyor ebn Abbas namazda değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam onu? Tutup sağ tarafına çekip aynı hizaya getiriyor. Hırpalamıyor.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 Ben diyor anladım ki o gün beni oraya beni ispatlamak için çağırdı. Yani o çağrışı farklıydı diyor. Hissetmiş onu. قال ما تقولون في قول الله dedi ki o ashabın ileri yaşında yaşta olanlarına. Allah Teala'nın şu suresi hakkında ne düşünüyorsunuz ey ihtiyarlar? Ne diyorsunuz? فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. Ondan bazıları dedi ki eğer Allah Teala bize fetih, muzaffer, bizleri muzaffer kılarsa, fetihler bize nasip ederse to düşman topraklarını, kafir toprakları fethedersek ve Allah'ın yardımı da bize gelirse Allah Teala bize bu ayetlerde ona hamd etmemizi ve günahlarımızı bağışlamamızı, bağışlanmasını talep etmemizi istiyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz diyor Ashab'ın ileri gelenleri. Ve sekete bazıhum felem yakul şeyen. Bazıları da Bilmediği için bir şey söylemediler. Yani bugünün insanları gibi değil. Bence böyle bunu bu şekilde anlamamız lazım değil. Görüş beyan etmiyorlar. Bilmiyoruz diyorlar. Fekale li ekezalike tekulu ibn Abbas. Ömer ibn Abbas'a dönüyor. O meclisin en toyuna yaşça en küçüğüne dönüyor. Diyor ki sen de bu görüşte misin ey İbni Abbas? Sen de bu şekilde mi bu ayeti yorumluyorsun? Ne diyorsun? Sen söyle. Fekale li fekultu la Dedim ki diyor i̇bn Abbas, ben dedim ki hayır, bu ayetin tefsiri böyle değil. Kâl, Fema tegûl, Ömer diyor ki o zaman sana göre ne, yani ne sen ne diyorsun, bu ayetin tefsiri ne? Kultuhu ve ecelu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, a'lemehu lehu, allah Teala'nın peygamberine ecelini, ölümünü bildirdiği bir suredir bu diyor İbn-i Abbas. İzâ câ'e nasrullâhi vel fethi, وَذَٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ Yani, Ey Muhammed, Nasr, Fetih, Mekke'nin Fetih gerçekleştiğine bil ki, bu senin ölümünün bir ecelinin alameti. Bu onun işareti. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Rabbini hamd ederek, unutun eksik sıfatlardan noksan eyle, tenzih eyle, ve günahlarını örtmesini, bağışlamasını iste. اِنَّهُ كَانَ غَفْتَوَّابَا O tövbeleri çokça kabul edendir. Fekal Ömer radıyallahu ma a'lamu minha illa ma tegul. Benim de bu ayetin tefsiriyle ilgili bildiğim senin bildiklerinin aynısı. Onu orada ne yapıyor? Destekliyor. Destek Şimdi bu hadis bize Nebbi'l-i Rahimahullah bu hadisi zikretmiş. Çünkü bu hadisin devamında başka bir hadis daha zikretmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında yaşının 60'tan sonra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 Mağfiret demek günahları ört demek. <gülüyor> demek ki bu ayet onun hayatında ne yaptı? Bir değişiklik meydana getirdi. <gülüyor> ve bir rivaye fi's sahihain Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde yine yine Aişe radıyallahu anhadan diyor ki: "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktır en yekûle fi rukû'ihi ve secûdihi." şimdi bu duayı nerede söylediği ortaya çıktı. Fi ruküyhi ve sujudi. Rukyu ve secdesinde yukthiru. Ne demek yukthiru? Çok. Çokça söylerdi. Yani bir kere iki kere değil. Bir iki üç dört çok denmez. Onun için Aleyhisselatü Vesselamın rukyosu secdesi uzundu. Ne derdi? Subhanak Allahu Me Rabbenabi Hamdik. Bunu biz de söylüyoruz değil mi şu anda? Ezberlemiş olmamız lazım. Sadece Subhan Rabbiyal Aala, Subhan Rabbiyal Azim demememiz lazım. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allah'ım, Rabbimiz o Allah'ım, seni hamdınla över, ne demek hamdetmek senin Seni mükemmel olan, noksansız sıfatlarınla över, kusur ve noksansızlıklardan da tenzih ederim. Sen her şeyinle, her sıfatınla, her isminle bütün kemale layıksın. Noksanlıklar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 o fakiri de ne yap? Affet. Bağışla. Sen tevvapsın. Günahları affedicisin. Bağışlayan sensin. Tevbeleri kabul eden sensin. <Sessizlik> yetevvelül Kur'an. Ne demek yetevvelül Kur'an? İmam Nevi diyor ki, ey bak şimdi hemen arkadaşımız neydi? Kur'an'ı tevil eder dedi. Acele et. Niye acele etti? Çünkü ilmi bir dayana dayandırmadan ...lafızı olduğu gibi aldı. Kur'an tevil etmek ne demek? Kur'an tevil etmek burada o manada değil. Ne diyor bak İmam-ı Nevi? Ey ya'melu ma umirabihi fil Kur'an... ...fî kavlihi teâlâ... ...fesebbih bihamdi i rabbike ve İşte selefi salihin yolundan gidenlerin... ...en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ayetleri, hadisleri... ...olduğu gibi gözüktüğü manasıyla değil. İlim ehlinin, sahabenin nasıl anladığı şekliyle anlamak... Kendi kafamıza göre, yorumlar yaparak, içini boşaltıp başka manalar yükleyerek değil. Tamam, peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek diye bir şey yok. biz Bugün güncel manada kullanılan tevil manasında. Peygamber aleyhisselatü vesselamın döneminde kullanılan tevil, hangi manada kullanılıyor? Tefsir manasında. Aleyhisselatü vesselam Abbas'a dua ederken ne diyor? Allahum allimhu et tevil Allah'ım ona tevil'i öğret diye dua ediyor İbni Abbas'a. Ne o tevil? Tefsir. Tefsir tefsiri öğret. Buradaki manası ne? Yani aleyhissalatu vesselam, Kur'an'da buyrulan, فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Ne demek? فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Rabbini hamd ederek, O'nun bütün eksik sıfatlarından yüce tut, münezzeh eyle, tesbih et, وَاسْتَغْفِرْهُ Ve günahlarına istiğfar et. Yani diyor ki, bunun manası,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 her birinin namazdan aldığı lezzet, namazdan aldığı tat, evet. namazın hayatlarına etkisi evet. farklı. Evet. Ve fi rivayeli Müslim İman Müslim'in rivayetinde bu hadise ilgili olarak, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yukfiru en yekûle kabli en Diyor ki bu rivayette, Nebi aleyhissalâtu Vesselam ölmeden önce, vefatına yakın dönemlerde, çokça şunu söylerdi. Ne derdi? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik.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 Kârît Aisha, Aisha tabii görüyor Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın hanımı, onun evdeki halini de biliyor. Diyor ki, Ya Resulallah hadil kelamet ara ahdetha tequlha. Ey Allahın Resulü önceden söylemeyip şu anda yeni söylemeye başladığın bu sözler neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Şaşırıyor. Yani düşündün Eve gitmişsin, başlıyorsun evde. Subhanak Allahu Alhamdik. Allahumma kifli.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 yani Rabbinin huzuruna çıkmak bugün bazı tarikatçıların söylediği gibi ola valinin yanına şirket müdürünün yanına çıkmak gibi değil. Her zaman huzurda O gün kıyamet günü hesabın çetin olacağı bir gün arkadaşlar. Her emzikli kadının emzirdiği yavrusunu bırakıp gideceği çocukların saçlarının ağracağı bir gün. Aleyhissalatu vesselamın secdeye kapanacağı. Allah Teala'nın kaldır. Secdeden kalk. Diyeceği. Arşın önüne gelip peygamberin secde edeceği bir gün. Aleyhisselatü vesselam. Bak, bakıyorsun. Subhaneke Allahümme ve hamdih. Subhaneke Allahümme ve hamdih. Estağfirullah ve etubu ileyh. Sürekli zikir. Ve bir rivayetle, lehu. Yine Müslümin rivayetinde. kana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yukfirû min kavli. Subhaneke ve hamdih. Estağfirullah ve etubu ileyh. Aleyhisselatü vesselam bunu da çok söylenirmiş. Subhaneke ve hamdih. Allah'ım seni hamdınla tenzih ederim. Estağfirullah ve Allah'a istiğfar. Ne demek istiğfar? Ömer ne demek istiğfar? İstifhar ne demek istiğfar? Elif, sin, T harfleri Arapça okuyan arkadaşlar hatırlamalı. Elif, sin, Talep. "Allah'ım senden gufran talep ediyorum." Ne talep ediyorum? Ne demek gufran? Örtmen. Günahları örtmekten. Ve onları bağışlaman. Savaşta giyilen o kaskete, o savaş şapkasına ne diyoruz?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 Subhanallah ve bihamdihi estagfirullah ve etubi ileyh zikrini, duasını çokça söylüyorsun. Fekale akbarani rabbi enni se'era alameten fi ümmeti. Peygamber diyor ki Rabbim bana ümmetim içinde bana gösterilecek bir alametten haber verecek. Bunu bana haber verdi diyor. Fe idâ ra'aytuha ekzertum min kavli subhanallah ve bihamdihi estagfirullah ve etubi. Bu alameti, bu işareti gördüğümde gördüğüm andan itibaren ben de diyor bu zikri, bu duayı çokça söylemeye başladım. Fakat رأيتها ve bu alameti gördüm diyor. Ne bu alamet? İdaca enesullah ve'l feth suresi. Yani İbn Abbas bakın küçüklüğünde yakalamış bu şeyi. Fehmi, idraki. Yani Kur'an böyle bir kitap arkadaşlar. Kitabun enzelahu ileyke mubarakun. Allah, Allah diyor ki bu kitap sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Yani bunun e ecri bol.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 Geçerlerdir. Diğerine geçerlerdir. İşte bu ayeti biz ne yaptık? Kitabın enzallahu ileyke mübarek. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Yeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedabur etmeleri için. Ve liyetedzekkere ulul elbâb. Tedabbur ettikten sonra, derinlemesine düşündükten sonra, fehmettikten sonra bunun semeresi ne? Ürünü ne? Ve liyetedzekkere. öğüt almak için ulul elbab, lup sahibi, akıl sahibi insanların ibret alması için. Tehmet yani, edeceksin, anlayacaksın. Ondan sonra da ondan, o ayetlerden ibret alacaksın. Ama sen daha Kur'an'ın okumasından acitsin. Burada görüyoruz, bazen okuyoruz. Bazı arkadaşlar, Kur'an okumayı ne yapamıyorlar? Hatta birçok arkadaş, bırakın bazısını, Kur'an okumayı bilmiyor. Yani bilmiyor derken, kendine göre biliyor. Harfler bir yan yana geliyor. Kemkün şeyler oluyor ama,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 Dördüncü hadis an Enes radıyallahu anh قال. İnnallâhu azze ve cel al vahy ala Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem 'Qabla vefâtihî. allah Teala peygamberine vefatından önce ne yaptı? Vahy göndermeye devam etti. <gülüyor> Hatta tufye ekthere mâ kânel vahyû aleyhî. Vefat ettiği dönemde vahyin en çok, yani vef vefat ettiği dönemde kendisine vahyin en çok indiği dönemdi. Beşinci hadis, Cabir radıyallahu anh, rivayet ediyor. Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu abdin ala mâmate Her kul öldüğü hal üzerine ne yapar? Dirilir. olur. Hangi hal üzerine ölüyorsa. Yani onun için kul düşünmeli günahlıyorken. Ben bu hal üzerine ölürsem Rabbimin huzuru nasıl çıkacağım? Bu şekilde çıkacaksın.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 yani sadece namaz yok. Sadece hac yok. Bakın kardeşinizin yüzüne gleç yüzle çıkmanız bile yapmış olduğunuz bir hayır olarak size ne var Döner. Ama tabi bunların hepsini ne yapmak gerekiyor? Niyetle yapmak gerekiyor. Yani yoldan bir adam yürürken tek eli cebinde ıslık çalarak kutu kola tenekesinde tekme atması gol, şut çekmesi ayrı bir şey. Başka bir insanın, ha, yoldan iman 70 küsur şubedir. Değil mi? En altı bunun, yoldaki Biz insanlara eziyet al. veren o tenekeyi, o kutuk olayı kaldırmaktır diye düşünürse, bunu düşünerek tekmeyi vurur, kenara atarsa, sevabını alır. İkisi de aynı işi yaptı. Dışarıdan baktığın zaman o da tenekeye, kutuk olaya tekme vurdu, şut attı, o da şut attı. Ama hangisi gol gol attı? Sünnete hitap edelim. Bu çok önemli arkadaşlar. allah Teala buyuruyor ki وَمَا اَتَّفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِي alim. Yapmış olduğunuz her hayrı, her iyiliği allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. Min <gülüyor> خَيْرٍ Ne kira yani. allah Teala'nın hayır olarak belirlediği bütün hayırlar. Rivayetler gelecek. Hatta birisinin gece hanımıyla yatması, uyuması bile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 Imam kendilerine aleyküm selam Allah'a Allah bereket. Yani kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına Buhari'yi de katıyorlar rahimahullah. Kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına İbnül Kayyim rahimahullah'ı da katıyorlar. Halbuki yani bu iki alim de kıyası kabul eden alimlerden. ehli sünnetin belirlerinden Edirleyi şerriyesinden ama cehalet olunca ilmi ilim ehlinden insanlar almayınca bakıyorsun ki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 kendisi içindir o. Yani sen başkası için yapmıyorsun. Ve enleyselil insan illa mesela dünyada diyor ki Allah Teala, insanın yaptıkları sadece çalıştıklarının karşılığı insanı gider verilir. Sen dünyada ne yapıyorsan senin bütün sermayen ahiretteki sermayen burası dünya. Bu, bu sebeple dünya ahiretin tarlası. Ne ekeceksen.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 kendi ektiğini öbür tarafta biçecek. Yani bu ayetin manası mu? salih han صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ Kim bir salih amel işlerse o kendi nefsi içindir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayetlerde de söylemiştik. Birçok ayette buyuruyor. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Yarışın. Neyde yarışın? Hayırlı işlerde yarışın. Yani Sahabelerle bakın. Yani adamlar geliyor. ayet duyuyorlar. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا İmma tutubun sevdiğiniz sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmediğiniz sürece birre ile bu takvaya ulaşamazsınız. İle ulaşamazsınız. Ebu Talha Peygamber hemen geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü. Yarış çünkü bu bir müsabaka. Falanca diyor bostanın tarlam var. Medine'ye gidenler şu anda orada Ebu Talha'nın o tarlası belki de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 Adet olmuş. Ben öyle bir insan görmüştüm Mekke'de. Mekkeli. Sabah namazı. Adam diyor ki cami nimam. Ben bunu 25 seneden beri biliyorum. İkisi Hep bu böyledir diyor. Namazdan sonra o alır diyor. Oturur. Camileri diyor böyle Kur'an okur. Kur'an ezberler. Tespih çeker. Adam böyle yaşlı. 60 yaşında. Güneşin doğmasını bekler. İki rekat namazını kılar. Çıkar diyor. Kimleri vardır? Vermeye alışmıştır. Cebinde 10 lirası vardır. 8'ini, 9'unu harcar Allah için. Kimileri vardır, çok hac etmeksindir. Kimileri vardır, oruç. Bakmışsınız böyle, oruç maşallah. Kimileri vardır, zikir. Estağfurullah. Bazılardan vardır ki, hepsinden yoksundur, fakirdir. Neden fakirdir, neden yoksundur? Mahrumdur çünkü. Hayırdan mahrum. Allah ona yapmamış, muvaffak etmemiş. Ne zaman kendine gelecek, ne zaman ayetleri tedebbül edecek, zikir öğüt alacak, o zaman... Ee, Kendine çekip düzen verecek. yüce Rabbimizden bizlere bizleri salih amellere hırslı olan kullarından eylemesini niyaz ediyoruz. Burada kalalım, bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta ilk hadisten, bu bağlamın ilk hadisinden kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma bihamdik <Sessizlik> eşhedü la illa